Değerli dinleyicilerimiz, bugün Altın Saatler programımızda 17 Ağustos günü aramızdan ayrılan değerli hocamız Profesör Doktor Murat Balamir'i anmak amacıyla 23 Aralık 2020 günü kendisiyle yaptığımız programın kaydını yayınlayacağız. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Balamir hocamız. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bana bu onuru verdiğiniz için tekrar te teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz sizinle bir önceki programımızı tam bir yıl önce 4 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişiz. Evet, evet. biraz arayı uzun tutmuşuz. Ee, tamam, tekrar, yani. size, rahat rahat teşekkür, tekrar size teşekkür ediyoruz hocam. Ben hemen sözü e, Nuray hocama e, vermek istiyorum. Buyurun Nuray Hocam ilk sorumuz sizden gelsin lütfen. Teşekkür ederim. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, şimdi efendim e, e, biliyoruz e, eminim dinleyicilerimizin de büyük bir kısmı biliyorlardır. E, siz e, İstanbul'un e, belediye başkanının daha doğrusu İstanbul'un en büyük sorunu olarak ilan ettiği e, yani e, seçim e, bildirgesinden başlayarak ilan ettiği deprem sorunu konusunda çok ilgilisiniz ve bu konuda e, devamlı yani en azından son birkaç yıldır özür dilerim yani en azından e, seçildikten sonra İmamoğlu ve konuyu konuyla ilgili bazı faaliyetlere giriştikten sonra Görüşlerinizi gerek çeşitli yazılarınızla gerekse internet üzerinden yayınladığınız mesajlarla ifade ediyorsunuz. Bu bağlamda son olarak yayınladığınız bir internet mesajında da e, konuyu tekrar gündeme getirdiniz. Burada e, benim görebildiğim üç ana konu var. Bunların sadece başlıklarını burada ifade edeceğim. Bir tanesi siyasi strateji meselesi biliyorsunuz. Evet. Yani bu konuyu bu konuyla ilgilenmek üzere oluşturulacak kurumlar konusunu ele alıyorsunuz ve o konudaki görüşlerinizi açıklıyorsunuz. İkincisi teknik strateji adını verdiğiniz konu. Burada bu yenilene, iyileştirme e, konuşuna nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda e, görüşleriniz var ve üçüncü konu olarak da e, pek dikkate alınmadığını düşündüğünüz mekansal risklerin azaltılması konusundaki görüşlerinizi ifade ediyorsunuz. Evet. Bu programda özellikle e, üstünde durmak istediğimiz konu tabii zamanımızın Müsaadesi nispetinde bu siyasi strateji konusu. Şimdi bu o, o, konuda bu kapsamda siz bütün yazılarınızda mesajlarınızda ısrarla İstanbul Afet Platformu diye bir kurumun kurulmasını istiyorsunuz. Belediye ise bir süredir deprem konseyi adı altında bir kurumlaşma çabası içinde. Şimdi şöyle sorabilir miyiz? Siz bir yazınızda veya mesajınızda diyorsunuz ki bu önerdiğiniz İstanbul Afet Platformu daha etkili ve yaptırım erki edinmiş bir kurum olarak değerlendirilebilir diyorsunuz. Çok önemli bir şey. İstanbul Belediyesi ise deprem konseyini daha çok bir danışma organı gibi görüyor. Sizce ikisi arasındaki en önemli fark bu mu yoksa başka mı bakmak lazım mesele? İsterseniz böyle bir giriş yapalım. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Bu o, yazı dediğiniz gibi 2 Aralık'ta Halk TV'deki programdan kaynaklandı. Orada açıklananlara karşı bir şey e, tepki diyebilirsiniz. Ancak yani e, Ekrem başkanın daha birinci seçim öncesinde var ettiklerinin hiçbiri yansımamış görünüyordu bu e, programda. O, o bakımdan bunu dile getirmek ihtiyacını duydum tekrar. Bu gönderdiğim yazı Sayın Başkan'a e, ne ilk gönderdiğim mesajdır? ne de sonuncusu olacak herhalde ee, yani düzünelerce o ilk seçim öncesi konuşmasından sonra düzünelerce şey gönderdim ben, yazı gönderdim ayrıca deprem çalıştayında da görüşme fırsatını lütfetti bana orada da kendisine hem verdim hem açıklamalarda bulundum Ve de bu iletişimi sürdürme iznini aldım ona da olumlu yaklaştığı için eksik olmasın. Ben bunları gönderiyorum ara sıra. Bu değerlendirmeleri gönderiyorum. Ee, Sayın Haluk e, Eğdoğan'ı tanırsanız Haluk Eğdoğan, Haluk Eğdoğan. Evet. onunla bir karşılaşmasında Haluk Bey sormuş geliyor mu elinize, geçiyor mu elinize Murat Bey'in gerdiği şeyler diye yazılan satır satır okuyorum demiş eksik olmasın ona güvenerek bunu şey yapmış oldum iletmiş oldum. Bu açıklamayı önce şey yapmak istedim. Kusura bakmayın. Cevap yok ama değil mi efendim? Efendim? Bir yorum, bir cevap yok galiba. Şöyle, şöyle var. <gülüyor> dün, dün bir gelişme oldu. Sanırım okumuş ekran baştan ve de çalışma arkadaşlarına iletmiş. Onlardan bir telefon geldi. Evet. Onu e, görüşmek istiyoruz diye herhalde yani işte anlatmaya çalışacağım tekrar. Ah, onu çok şey tabii ayrıntılı. Ee, e, evet. Şimdi neden şeye, e, itiraz ediyorum e, meselesine? Konse. Konsey. Şimdi platform meselesi bir kere bütün dünyanın benimsemiş olduğu bir kavram ve ee, çalışma biçimi, bu afetler ve tehlikeler karşısında toplumun, toplumun kendini güvende hissetmesi ve kendisinde bir önünden bir aktı. Bu aa, temsili demokraside seçimlemiş başına gelen yönetimlerin o otorite ve yetkilerinin sınırları vardı. Bu konu e, uzunca bir süredir çeşitli bilim dallarında tartışılmıştır. Siyasette, sosyolojide, ve yönetim bilimi gibi dallarda tartışılmıştır. Seçmenin kullandığı oyun anlamı yönetimin dürüstlükü, verimlikle kamu kaynaklarını kullanmasına ilişimdir olağan olarak. Ancak bu yetkilendirme bireylerin can ve mal güvenliğinin koşulsuz biçimde yönetime emanet edildiği yargısına götürmez bizi. Katılımlı bir demokratik sürece en büyük gereksinimde toplum güvenliğinin korunması konusunda doğar. Bu bir demokratik boşluğun giderilmesi anlamındadır. Platformun platform aracılığıyla katılım süreçlerine yol verilmesi ve yetkilerin genişletilmesi sağlanır bu tür demokrasiyle. Şimdi bu birinci bir gerekçe olarak söylenebilir platformlar için. Yani bütün dünyanın benimsemiş olduğu bu platform konusu, afetler ve tehlikeler karşısında toplumun katılımının sağlanması e, mekanizması olarak görülen platformun için birinci gösterilen gerekçe bu ve uzunca bilimsel dünyada tartışılmış bir konu. İkinci gerekçe Yönetimlerin iki tür kendi başlarına bırakılırsa iki tür yanlış yapma olasılığıdır. Riskleri azaltmada katkısı olmayan yöntemlerine kaynak savurganlığı yapılabilir. Bu birinci tür bir yanlıştır. Buna medüs sendromu deniliyor. İkinci yanlış ise asıl riski görememe durumudur. Bu da Cassandra sendromu. Risk azaltma kararlarında yönetimi kendi başına bırakmayı platformların güvenlik konularında söz sahibi edinmeleri bu tür yanlışların bir ölçü demiştiyse giderilmesini sağlayabilir. Bu ikinci bir gerekçedir. Üçüncü olarak bu da çok önemli. Platform kapsamında alın karar ve uygulamalar nedeniyle sorumluluklar sadece yönetim üzerinde kalmaz. Bu paylaşılmış olur. Sorumluluk ve vebal Paylaşılmış olur. Bu da afet sonrasında kimsenin birbirini suçlama e, olanağını ortadan kaldırır büyük ölçüde. Bu da büyük bir kazanımdır. Evet. Şimdi platform nasıl bir şeydir, kuruluştur, nasıl bir e, niteliği vardır? E, dünya örneklerinde öncelikle... E, Toplumda mevcut, yani bu hangi ölçekte topluluk olursa olsun ulusal, yerel, bölgesel ya da kent İstanbul'un için çok güzel bir şey örnek. Yani İstanbul bunu başarabilirse bütün dünyada büyük ses getirebilecek bir ee, örnek gerçekleşmiş ol, ol, olacaktır. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ee, yani toplumda Uzun ömürlü yerleşik kuruluş ve birimlerin temsilcileriyle kurulu kuruluyor. Bunlar hemen her yerde olduğu gibi işte sanayi, ticaret odaları, üniversiteler, STK'lar, medya, kültür, sağlık, turizm ulaştırma gibi sektörlerin temsilcileri olabilir. Önerilen <gülüyor> yani her kesimin kendi aralarında görüşerek, kendi risklerini tanımlamaları ve kendi temsilcilerini seçmeleridir. Yani bunlar atamayla gelmez. Konseyden en önemli farkı belki burada <gülüyor> demokratik bir e, temsiliyet olan sağlar toplum açısından. Yani hegemonya kurulmaması amacıyla yönetim temsilcileri de katılabilirler ama kalabalık bir şey olmaması da gerekir. Böylece herkesin kendi risklerinin dile getirilmesini, tartışılmasını, düşünülmesini, önlemler yaratılmasını sağlayacak bir zemin bulur burada. Evet. Platform üyeleri temsil ettikleri kuruluş ve birimlerin risklerini gündeme getirirler. Ee, bunlar genelde algılayamadığımız yönetimin hele hiç algılayamadığı konular olabilir. Bu da bir kazançtır. Yerel yönetimin toplum kuruluşlarıyla ortak kararlar öncelikler belirlemesi bu sorumlulukların paylaşılmasını sağlar. Temsilciler ee, kendi kesimlerine geri bilgi taşıma imkanını bulur. Ve de bir kaydanlık sağlanır bütün bu şeyle işte, e, Yerel yönetim belirlenen riskler ve önceliklere dayalı olarak farklı toplum kesimleriyle özel ilişkiler kurma, belki bunlarla protokollar, güvenlik içerikli protokollar düzenleme fırsatları bulabilir. Kimi ülkelerde bu çok başarılı olarak yürütülüyor. Ee, kaynak da bir katkısı sağlayabiliyor platformlar. Ee, bunun ötesinde e, başarılı uygulamaları, risk azaltma uygulamalarına ödüller verme, değerlendirme, şey yapmak, e, reklamını yapmak gibi işlerler görebiliyorlar. Bunun dışında Tabii Türkiye'nin güncel siyasi ortamda e, yalnızca üst yönetimin yardımlarına güvenmek gibi bir e, e, çareye başvurmanın feyhude olduğunu düşünüyorum. Evet. E, şimdi şeye gelince konsey komisuna gelince konsey konsey üyeleri bir otorite tarafından atanmaktadırlar. Bu önemli fark burada. Oysa platformda her kurum ve birim kendi temsilcisinin, kendi sözcüsünün getirmektedir. Şimdi bunların ne ölçüde bir er sahibi olabileceği konusu açıktır. Ama e, bunun destekleyicisi ve kolaylaştırıcısı belediye büyük belediyesi olacağı için e, bu iletişim ve bir e, yerel güç doğması kaçınılmazdır. Bu bir er yani yasal bir er olmayabilir de ama bir kamuoyu oluşturma indilendirme risk kültürünü yayma e, açısından böyle bir platformun çok başarılı örnekleri var dünyada. Ee, bu üyelerin çalışma biçimleri vesairesi kendi işlerinde tayin edilebilir, günlerde hazırlanabilir vesaire. Ama bu koşullar ne olursa olsun, yani üst üretim ister yardım etsin ister etmesin bir platformun kurulması e, son derece gerekli bir şeydir. Toplumla bütünleşmenin bir yoludur. Platform sayesinde e, bir çeşit güvenlik imecesi oluşturulur bu yolla. E, bu birliklerik bir bilgi edinme, saydamlık, kaynak yaratma e, konularında katkılar sağlayacaktır. E, temel şeyimiz bu. E, bilmiyorum başka... Hocam ben şöyle anlıyorum sizin dediğinizden yani bu platformun aslında bir yönetim erki formel olarak olmayabilir ee, ama demokratik anluğu olan de facto demokratik uygulamaları bu konuya bu konuda hakim kılan bir oluşum olarak düşünüyorsunuz. Ee, o bakımdan evet. tabi çok çok doğru bunu iyi anlamak lazım çünkü e, yönetim erke deyince bunun formel tarafı kanuni tarafı falan filan biraz zor gibi görünüyor Türkiye'de şu andaki yasal altyapı bakımından ama evet. Yani, evet affedersiniz yani siz e, e, Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorsunuz oturduk dosyalarını çıkarıyorsunuz kim size itibar eder de Yardım eder. Yani olacak şey değil. Ama evet. ileride bir müstel üst yönetim gelirse bunun yasal zemininde hazırlayabilir pekala. Evet. Bu da bir açık bir konu. <gülüyor> da dünyada çeşitli örnekler var. Birleşmiş Milletler'in bir şeyi var. Kılavuzu var bu konuda. Üçmenin çok güzel bir platform kuruluşu var. Bunlar yayınlanmış şeylerdi. Yani biz gelmek lazım diye. Ya. Evet. Yani, evet. Hocam ben hemen bir soru sorabilir miyim? Burada e, özellikle merkezi yönetimin rolünü nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şey şeyden, bu tabii ki bu sorunun iki yanıtı olabilir. Mevcut durum açısından ve olması gereken Açısından nasıl yorumlarsınız? Evet. Yunancı'm yazmış hocam bunu, gerçekçi değil diyor, bunu beklemek <gülüyor> diyor. Evet, ama ben soruyu iki yönünü sordum tabi. Evet, şimdi mevcut durumu bir <gülüyor> şey yapmaya gerek yok herhalde, analiz etmeye gerek yok. Yok tabi, tabi. İlerde bir e, olanak çıkarsa, yapılabilecek çok sayıda yasal ve kurumsal düzenlemeler, düzeltmeler söz konusu. Bunların evet. çok ayrıntılı yazdım ben daha önce. Ama burada açmanın şeyi yok herhalde. Yok, yok gerek yok. yok. Dönüşüm ve yapılaşmanın birleştirilmesi e, açısından ekonomik, fizik ve sosyal e, yönlerden nasıl ele alınabileceğine ilişkin e, yöntemler ve bu yöntemleri destekleyecek revizyonlar, yasal revizyonlar e, söz konusu olacaktır. Bunlar çok ayrıntılı olarak e, şeyde de vardı yani İstanbul Deflam Master Planı raporlarımda vardı. Evet. evet. Yani bir yandan bir şey beklemek için e, gerçekçi değil diyorsunuz. Bir yandan da artık zemindi, bilmem yapıların tek tek koşullarıydı. Bunlarla vakit kaybetmeyelim. Bir an önce bir uygulamalara da başlayalım diye yaz, yazmışsınız yaz, mektubunuzda. Evet. Bu çelişkili evet. bir e, durum yaratır mı bu yaklaşım? Şu anlamda yaratmaz. Yani yapılaşmayla ilgili iyileştirmeler risk yönetiminin Sadece bir boyutu. Risk çok geniş bir alanda faaliyet göstermemizi gerektiriyor. Bunu belki biraz sonra Nuray Bey'in sorduğu gibi teknik strateji kapsamında biraz daha açabilirim belki. Evet, yani sonuç evet, hocam gayet tamam, iyi, hocam. iyi açıkladınız bu konuyu. Ben yani kişisel olarak şöyle anladım. Bu konu prensip olarak halkın desteğini sağlaması açısından, demokratik bir yapıya kavuşması açısından böyle bir oluşum şu anda denilen sisteme göre çok daha tutarlı, ayağa yere basan ve sonuç alıcı bir e, oluşum olabilir diye ifade ediyorsunuz. Ben böyle anlıyorum. E, evet, bu konu gerçekten e, tartışmaya değer özellikle demo, halk desteği, demokratik desteği, daha doğrusu yani demokratik kurumların desteği sizin e, özellikle vurguladığınız yani bu platforma katkıda bulunacak kurumların desteği anlamında tabii bunun e, işte her şeye rağmen e, eminim sizin e, hazırlıklarınız başka düşünceleriniz vardır bunun formel olarak nasıl oluşturulacağı konusunda ayrıntısı konusunda herhalde çok detay bu ama bu konuda elde e, bir buluş sonrası birikim olduğunu da ifade ediyorsunuz evet, bu konu gerçekten e, tartışılmalı ve en azından belediye e, sizin bu önerinizi tekrar herhalde göz önünde alıp tutmalı diye düşünüyorum. Nuray Hocam burada esasında şey Murat Hocam'ın bahsettiği çok benim üzerinde durmak istediğim bir nokta var. Geliyor, çok az mı geliyor ses? Ee, ha, şimdi. Evet. şimdi olay ha. esasında sadece bir yapısal iyileştirme şeklinde değil de bir risk e, azaltma e, politikası haline getirilmesi gerekiyor. Burada e, sadece işte binaların iyileştirmesi hatta hatta daha da ileri gidelim. Parsel bazında falan iyileştirmeler bile olsa bu risk şeyin e, azaltma e, çalışmalarının bir sadece bir parçası. E, bunu çok daha kapsamlı olarak ele almak e, ve o şekilde yürütmek lazım ve platform bu anlamda esasında işte bir danışma kurulu niteliğindeki o komiteden, komisyonlardan falan çok daha etkin rol alıyor. Yani burada bir... E bir şey sorunu var, e, olaya yaklaşım sorunu diye adlandıracağım ben bunu. E, bir e, risk azaltma e, çalışması mı yapıyoruz yoksa sadece onun bir bölümünü mü yapıyoruz? Bence e, Murat Hoca da sanıyorum onu e, yanlış anlamadıysam e, üstüne basa basa vurgulamak istiyor. Yani bu bir risk azaltma çalışması olması lazım. Ve bütün dünyada bu Sendai'de falan da var. İşte ulusal risk azaltma platformları falan gibi yapılanmalar. Bunun bir şekilde İstanbul bazında da hayata geçirilmesi gerekiyor diye ben öyle anladım. Doğru mudur Murat Hocam? Teşekkür ederim Elvan, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet. bu konuyu ben Frem Başkan'a en az 6-7 notla ilettim. Nasıl bir adım adım nasıl yapılabilir bu? Nasıl bu kurumlara yazılar yazılabilir? Bunların taslaklarını hazırladım. Böyle bir e, birimin, böyle bir platformun e, e, yönergesi ne olabilir, taslakları yazdım, yolladım. Bunların hepsi var ortada yani. E, dünyada bu konuya e, öncülük eden ve şimdi milletlerin bir yarar olan adı, Rizazer Risk Reduction birimi olan... E, Kuruluş ayak oldu. Önce uluslararası ulusal platformların kurulmasını ve iki yılda bir Cenevre'de toplanmalarını temin etti, sağladı. Ve de terkin etti bütün ülkeleri. Türkiye'de sözüm ona bir şey kurdu ulusal platform. Ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Hiçbir şekilde temsiliyet, gerçek temsiliyet taşımıyor, yani bir şey de gidiyor yani böyle bir boş boşluk gidiyor. Anlamış değiller. dünya burada çok başarılı örnekler gösterdi. Bu benim icadım değil, yani çalıştığım için bende şubümlerde oradan tanıyorum. Dünyanın bütün iyi örnekleri önüme geldi değerlendirmem için yürüyeliği yaptım. Yani oradan edindiğim bir bilgidir, bir birikimdir bir, bir, bu. İstanbul bunu başarırsa dünyada yıldızlaşır. Onu söyleyebilirim. Evet. E, merkezi hükümetin bu konuda, merkezi yapının bu konudaki düşüncesini ben e, maalesef yaşadım. E, bu e, de, bir değerlendirme söz konusuydu bu ulusal e, risk azaltma platformlarının çalışmaları konusunda. O toplantıda evet. e, şu anda hala görevde bilmiyorum bir AFAD yöneticisi şey dedi. E, bizde de AFAD var dedi ulusal platform olarak. <gülüyor> yani e, bu, bu bu bu bu yaklaşım şu anda e, hala tamam. geçerli ise evet. gerçekten e, durum vahim yani işimiz <gülüyor> iş. Evet. Yani geneldeki toplantıları ben de giderim. Genellikle kapanış konuşması ve özelti öğrenine katılırım. Orada yaparım. Ee, bizimkiler gelirler ama ortalıkta görünmezler hiçbir şekilde. Kesinlikle orada yani konuşulanları falan dinlediklerini sanmıyorum. Hiç, hiç ben şahit olmadım. Evet, hemen bir araya gidebilir miyiz? Ee... Ama tabii. Evet, şimdi bir müzik parçasını dinleyeceğiz Murat Hocam. Ee, ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konumuz Profesör Doktor Murat Balamir hocamız. Evet ben e, ikinci bölüme e, başlarken hemen e, çok yeni gerçekleştirilmiş olan bir araştırmanın e, bilgilerinden bahsetmek istiyorum Murat hocam. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları 2020 araştırması yapıldı. E, bu e, evet. 4006 yurttaşla gerçekleştirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi evet. göç çalışmaları merkezinin de katıldığı bir çalışma bu. Burada enteresan bir nokta var. İnsanları kaygılandıran olaylar sıralamışlar alt alta. Bunlardan birisi de ülkemizde cam ve mal kaybına yol açacak büyük bir deprem. Bu %94.6 ile birinci sıraya yerleşiyor. Yani ee, enteresandır. Mesela salgın hastalıklar e, ikinci sırada yüzde 94, ekonomik kriz üçüncü sırada evet. 92.9. Evet. E, bu da aslında evet. e, ve bu sadece İstanbul'da yapılmış olan bir araştırma değil, e, Türkiye'nin e, birçok bölgesinde çeşitli yaş gruplarıyla yapılmış olan bir araştırma. Yani enteresandır. Deprem 94.6 olarak e, vatandaşlarımızın en çok kaygılandıkları e, konu olarak bir numaraya yerleşmiş dur durumda. Evet. Murat evet. hocam. Ben şöyle. Pardon. Sizin söyleyeceğiniz bir soru şey soru var herhalde, dedim. Murat hocam. Buyurun. Yani e, salgından ilgili bir şeyler yapıyor. Ama öbür konuda yapılanlara hiç güvenilmiyor. Ben böyle yorumlayabilirim. Evet. Evet. Nuray hocam, siz de söz. Evet. Ee, hocam şimdi e, birinci bölümde e, bu İstanbul Afet Platformu e, çerçevesinde olayın siyasi stratejisini ele aldık. Sizin e, yazılarınızda, mesajlarınızda ikinci konu, ele aldığınız ikinci konu da teknik strateji. Yani kendiniz... Kentsel yapı dokunun iyileştirilmesi ya da yenilenmesi konusundaki yaklaşım. Şimdi belediyenin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar bağlamında belediyenin konuya tekil yapı bazında yaklaştığı anlaşılıyor. Oysa siz biliyoruz ki İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarından Beri o zamandan beri e, toplu yenileme çözümünü öneriyorsunuz. Hatta İstanbul'da, Zeytinburnu'nda bu konuda e, ilginç çalışmalar da yaptınız. İstanbul deprem master planı e, azalındıktan sonra e, bu konuyu gerçekten tartışmak lazım çünkü bu konu hakikaten e, şu anda yapılan e, devam etmekte olan çalışmaların. E, faydalı olup olmadığı, bunların yönünün değiştirilip değiştirilmemesi konusunu da içeriyor. E, çünkü bir, bir takım büyük çabalar gösteriliyor şu anda tekill yapımızında e, şey için e, yenileme için. Bu konuyu e, zamanımızın müsaadesi nispetinde bir yarım saatten az zamanımız var. Ee, en azından bu konuya bir giriş yapabiliriz eğer bitiremezsek belki bir başka programda devam ederiz diye düşünüyorum. Evet hocam. Nuhay e, e, Bey, gerçekten bu e, toplu yenilemek konusu onun başına, başlı başına bir saatimizi aşacak bir konu. Ben e, ona girmek yerine bu teknik strateji dediğim Öbür konulara izin verirseniz biraz e, açmaya çalışayım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bir yandan toplumu yanına çekmek amacıyla bu siyasi stratejiyi götürürken bir yandan da kendisinin yapabileceği şeyler var. Yapma, ancak kendisinin yapabileceği şeyler var. Onları görmemiz lazım. Bu bu e, birkaç şeyi kapsıyor. Yani bir kere risk yönetimi çok özel bir veri tabanına ihtiyacı var. O veri tabanı defa master planı yaparken dahi bize verilmiş bir e, doğravi bilgi sistemi kapsamında verilmiş bir bilgi idi. Onu kullanarak bazı örnek analizler yapma fırsatını bulmuştuk. Bu parsel bazında yapıların niteliği, kullanımı, yaşı gibi bilgileri taşıyordu. Bunun, bununla çok ciddi analizler yapmak imkanı ve mekansal riskler dediğimiz bu üçüncü boyutu yani zemin, yapı ve mekan. Mekansal risklerin neleri iştiva ettiğini, neleri içerdiğini ee, tartışmak ve göstermek bulana var. Yani deprem ve başka tehlikelere karşı önlemler almakla, çevre morfolojisi, zemin koşulları, yapı stoku özellikleri ve kullanımların mekanda yer alma biçimine ilişkin bilgi, yani yaşamsal değerdedir. Bunlar ilki yönetiminin elinde değil, yerel yönetimin elinde bulunan bir veri tabanıdır bu. Ve çok kıymetli bir hazinedir. Bunu kullanmasını bilmek gerekiyor. Yani 2003 yılında bize verilmiş olan o bilginin çok daha güncel ve kapsamlı bir şekilde İBB'nin elinde olması gerekir. Bunun kullanıldığını veya dile getirildiğini görmezler. Risk yönetimi bir öncelik verme sanatıdır. Hangi ee, büyüklükteki riskler nerede yer alıyor? Ee, kaybedilecek değerlerin büyüklüğü değil yalnızca bu değerlerin mekandaki dağılımlarıyla da değişiklik gösteriyor. Bunlar farklı biçimler alabilir. Yani mekansal risklerin farklı boyutları var. Bir kere konum. Hangi kullanımlar, ne tür bölgelerde yer almakta? Bunlar zeminle ilgili, tehlike alanlarıyla ilgili olarak uygunluk ve uygunsuzluk analizi yap yapma imkanı vardır. İkinci bir boyutu benim olumsuz komşuluk dediğimiz şeyler yani bir tehlikeli bir e, risk yaratan bir kullanımın yanındaki komşulara da bu riski bulaştırması durumudur. Aa, bunun dışında bir üçüncü boyutu da söz konusu o da altyapının ve şebekelerin e, kırılgan noktalarındaki e, mekansal özellikler yani Diyelim bir elektrik donanımındaki bir noktada bir risk varsa o riskin büyüklüğünü o ar arızanın giderilmesi süresiyle verdiği hizmet kapasitesiyle ilgili bir risk büyüklüğü olarak tanımlamak gerekir. Bu da mekansal bir analiz gerektiriyor. Şebekelerin Şebekelerin analizi, şebekelerin maruz kaldığı risklerin analizi yine mekansal bir analiz gerektirir. Ama bunlardan ibaret değil. Yani depremle ilgili olarak bunları söyleyebiliriz ama bunun dışında da şehir, şehir bir mekansal sistem. Bunun yangın sorunları var. Kaza noktaları var. Tehlikeye maruz sabotaja uğrayabilecek yumuşak alanları var. Ekremiyetliğinin getirdiği sorunlar var. Bütün bunlar bir mekansal ortamda analiz edilmek zorunda. Ee, bu bilgi eğer varsa belediyenin kimsenin yapamayacağı başka bir şey daha yapabilir. Biliyorsunuz acil durum planı denen bir şey yapılıyor. Mülki yönetim tarafından. Bunun bitirdiğini belki biliyoruz bir takım listeler ve görev dağılımları yapılmakta ama acil durum planı dediğimiz şeyin yine mekansal olarak yapılması lazım yani lojistik stratejiyi kurabilmek için mekanda nerede risk var ona karşı hangi önlemi hangi e, tedbiri alıyoruz, nerede alıyoruz konusunun cevaplanması lazım bunu ancak belediye yapabilir elimdeki veri tabanıyla yapabilir yani bunun başka bir yönü daha var. Tehlikeli bölgelerin e, açık tutulması yani kamuoyunun bilgisine sunulması da e, piyasayı terbiye bir şeydir. Yani herkes elbette kaçınacak kaçınmaya çalışacak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmayan İstanbul etrafındaki planında bu tür bir, bir ön analizleri yapma fırsatı bulmuştuk. Orada e, tehlikeli kullanımların çevrelerine verdiği etkinin nedenlerini ya da ya risk faktörleri bilgimiz şeyleri e, değil. Yani yoğunlaşmasının e, derecesi, zemin yapı durumu vesaire ee, ve önem olarak da çok çeşitli e, bir deleceleme yaparak ya taşınma kapat kapatma ya kapasitelendirma ya da mesela çevirdik kullanımların sigorta e, bedenlerine katkı verme zorunluluğu gibi önlemler önerilmişti orada bu tür bu tür bu tür e, risk, risk yönetimi e, faaliyetleri de söz konusu olabilecektir. Bunun dışında hastaneler analizi yapmıştık. Hastane analizinde e, hastanelerin kapasiteleri, yatak sayıları belirlenip belli bir süre içinde çevreden ağır yaralıların e, ne ölçüde çıkabileceğini ve buraya nasıl erişebilecekleri, bu kapasite kapasiteyle, kapasitenin yeterli olup olamayacağını hesaplıyorduk. O e, tabii yapıların yıkılma e, olasılığı ve ağır yaralı çıkma olasılığı yine siz binelislerin e, e, elde ettiği istatistiklerden yararlanmıştık. Burada İstanbul'un çok ciddi bir e, hastane açığı olduğunu görmüştük. Buna, buna ilişkin de politika geliştirme imkanı var. Nereye yeni bir hastane kurmak lazım? Nerede? Gezginci bir hastanede vesaire. Aa, okullar yine öyle bir e, konuda söz konusu edilebiliyordu. Hastanelerle okulların yetişik olduğu yerlerde o okulların hastaneye acil durumda e, hizmet vermesi olanaklarını da araştırmıştık. Öyle bir imkan da olmuştuk. Aa, onun dışında işte kokonaklama tesislerinin yerleri, açık alan ve toplanma alanların kapasiteleri ve yerleri kimi ülkelerde bu çok ince hesapla yap yapılmakta. Yani çevrede e, yıkılabilecek olan yıkılabilecek olan acaba şey mi oldu? Yo, hayır biz sizi duyuyoruz şey hocam. Mu? Geliyor, geliyor. Çevrede e, kayba uğrayacak olan yapış tokundan çıkacak nüfusu, e, nüfusa göre bir yüklük tayin edip e, ve bu, bu e, nüfusun en fazla 300 metre uzaklıkta, bulunabilmelerini sağlayacak bir şekilde bir tasarım, mekan sat, tasarım yapma e, ülkeleri var. Bunu hatta yasal hale getirmişler. E, Yunanistan'da var böyle bir o uygulama. E, ben şeyi önermiştim. Bir, bir geleceğin yapabileceği bir hizmette e, emanet emanet e, birimleri oluşturma emanet dilimleri. Yani insancıklar yıkılan evlerinden çıkıyorlar. Ellerinde belki kıymet verdikleri ufak tefek eşyalar var. Onları Çünkü yanlarına taşıyamıyorlar. Emanet e, sistemi kurulabilir. Bu olağan e, normal düzende de kullanılabilecek bir hizmet olabilir. Belediye mi Konaklama konusunda otellerin otellerin bir sınıflaması, güvenlik sınıflaması yapılması mümkün. Yani 5 yıldır, 3 yıldır e, sıralama var ama bunun dışında da depreme karşı güvenlikli e, olup olmadıklarına ilişkin bir e, sıralama yapmaya kalkışılırsa burada bu sektörde bir yarışma çıkar. Ve herkes işte uluslararası ortamda da tanıtımını sağlayacak bir sisteme dahil olmak için güvenliğini arttırma çalışır, risklerini azaltma çalışır Yani bu her sektörde yapılabilecek çok sayıda protokollar ve e, iyileştirme ve risk azaltma olanakları söz konusu. E, bunları bunları yani kapsamlı bir şekilde planlamak bir makro yol planı içinde çeşitli projeleri çalışır. E, Kurgulamak gerekiyor bu yani kent binalardan ibaret değil kent bir sosyal ekonomik sistem mekansal bir sistem ee, bunu, bunu görmek lazım bunu e, bunu ancak belediye yapabilecektir yani teknik strateji belediyenin kendi içinde yapabileceği işleri görüp yerine getirmesidir ve bu önemli bir ölçüde risk azaltma e, faaliyeti anlamındadır. Şimdi e, işte özel şey yapıyor, e, sefer, seferberlik yapıyoruz diyerekten e, Ben var bu yazıyı sizlere de göndermiştim. E, bireysel seferberlik efendim defter çantasını hazırla, e, ne yapacağını bir masanın altına gireceksin falan. Bu bu, bu, bu seferberlik değil tabi. Kurumsal seferberliği teşvik edebilecek bir şey yapabilir belediye. Şehirde büyük kurumlar var. Her bir kurumun kendi güvenliğinin üst düzeye çekecek öneri alması için teşvikler ve yönlendirici faaliyette bulunabilir. Temel bir başka konu sanayi. Sanayinin güvenlik kazanması çok boyutlu bir konu. Sadece yapıları değil, sadece makine teçhizatı değil, sadece işçi güvenliği değil. Ee, aynı zamanda işte girdisi çıkışı ileri bağlantıları, geri bağlantıları, piyasa ilişkileri, yurt dışı, yurt dışı ilişkileri, e, ulaşımı, yap, e, malzeme stoklaması gibi çok yönlü bir e, güvenlik arttırıcı, ihtiyacı var. Sanayi ilkesini özellikle farklı bölümleriyle yani çok büyük sanayi birimleri, orta boylar vesaire ayrı ayrı risklerinin birgelenmesi gereken bir konu. Bu çok öncelikli çünkü dünyada da şu görüş hakimdir. Sanayiyi en kısa zamanda iyileşen bir arzede kent veya topluluk en kısa zamanda meka, mekaata kavuşacak bir birimdir e, aynı zamanda. E, sanayi ayaktaysa ekonomi ayakta insanlar yaşamlarına sürdürülebiliyor demektir. E, bu da bir başka önemli boyutu. E, ya yani yeterince mekansal ilişkiler ve ilişkilerinin farklı boyutları olduğunu anlatma imkanı bulabiliyor muyum? Hocam hemen bu çeşitli sizin de konuşmanızda belirtmiş olduğunuz birçok yazınız var. Bunlara evet. toplu olarak bir yerden ulaşmak mümkün müdür? Dinleyicilerimize bir adres gösterebilir miyiz? Verebilir miyiz? Evet. Şimdi bir yenilenmiş bir baskısı çıkıyor kitabın kitabımın Şehir Pencileri Odası yayınlıyor. Onu söyleyebilirim. Yani orada bu tür yazıların bir koleksiyonu var. Çok güzel. önümüzdeki haftalarda bakınacağız. Evet, yani Ocak ayı içinde çok büyük bir ihtimalle bu kitaba ulaşmamız mümkün olacak herhalde. Umarım, evet. Evet, kitabın başlığı nedir hocam? Ee, daha önceki başlık, belki sizde vardır. Var, doğru. Financı'nın e, Datkandıra yazgısı. Evet. Ama ikinci başlık. <Gülüyor> tamam, ve yeni ikinci... ilavilerinizle. Evet, evet. Evet, onun dışında internette arama yapıldığında da çeşitli makalelerinize ve yazılarınıza ulaşmak mümkün oluyor. Onu da dinleyicilerimize aktaralım. Evet, Nuray Hocam son 3 dakika içindeyiz. Acaba sizin Argun'un, Elvan'ın sormak istediği başka bir şey var mı? Bir soru değil de bir hocamın anlattıklarından çıkarılacak bir sonuç bir değerlendirme anlamında iki laf edeyim. Yani hocam bana göre şunu demek istiyor. Biz sadece yapısal risklere çok fazla konsantre oluyoruz. Bu işin bir de öbür tarafı var. Yani bu mekansal riskler aslında onun çok daha geniş kapsamlı toplum hayatını bir deprem sonrası olabilecekleri çok daha fazla etkileyen buna az önem veriyoruz. Bu doğru. Yani bu, bu konuda hemen hemen toplumsal ve yönetimsel olarak çok az hazır, hazırlığımız var. Konuya önem vermiyoruz. Yani bu bakımdan hocanın söyledikleri gerçekten hayati önemde konular ama tabii yapısal tarafı şimdi bu bütün ben şöyle bir şey yapıyorum vatandaşın gözünde ilk planda olan yapısal risk şimdi onun için biraz da bu konular arka plana atılıyor yani yoksa önemsiz değil milakis çok önemli bazı açılardan birinci planda dikkate alınması gereken konular da var bunun içinde ama yani bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Vatandaş büyük ölçüde bunları bilse bile bunları kafasının arkasına dağıtabilir. Çünkü onun derdi yapısında. Ya korkuyor vatandaş. Bakın siz de bu anketten bahsettiniz Türkiye'nin bir numaralı endişe konusu mu? Evet. Vatandaş. Şimdi o bakımdan bu hocanın çok güzel ifade ettiği bu kentsel risk konusu biraz ikinci plana düşüyor. Ama Mutlaka tabii hocaya katılıyoruz. Mutlaka bu konu ayrıntılı olarak ele alınmalı, değerlendirilmeli, planlanmalı ve İstanbul Belediyesinin tabloları içinde çok önemli bir yer tutmalıdır diye düşünüyorum. Murat hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Programımıza katıldığınız için Teşekkür ediyorum. Evet. Evet hocam. Programı kapatmak durumundayım. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Murat Balamir hocamızdı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi kendisiyle yazılarından hareketle, özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yazmış olduğu mektuplar üzerinden programımızı gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.